Beşinci nota Şu notada Avrupa fünunu ve medeniyeti eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için Yeni Said hareketif fikriye de seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o seyahatı kalbiye de kalbiye'ye inkılab ederek ziyade müşkilata medar olduğundan bil mecburiye Yeni Said zihnini silkeleyip müzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı efsaniyeyi susturmak için Avrupa'nın şahs-ı manevisiyle bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun gelecek muhavereye mecbur olmuştur. Yanlış anlaşılmasın. Avrupa ikidir. Birisi İsevilik dini hakikisinden aldığı feyz ile hayatı ictimaiyye-i beşeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefeyi i tabiyyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyatını mehasin zannederek, beşeri sefaate ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Şöyle ki, o zaman, o seyahat-ı ruhiyede, mehasini medeniyet ve fünun-u başka olan malayani ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahs-ı manevisine karşı demiştim. Bil ey ikinci Avrupa sen sağ elinle sakîm ve dalaletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisiyledir senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek ey küfrü küfranı dağıtıp neşreden betbah ruh acaba hem ruhunda hem vicdanında hem aklında hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetzede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir zinet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi ona mesut denilebilir mi aya görmüyor musun ki bir adamın cüzi bir emirden meyus olması ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkisar hayale uğraması sebebiyle Tatlı hayaller ona acılaşıyor, şirin vaziyetler onu tazîb ediyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şe'ametinle, kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıta uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zail, yalancı bir cennette cismi bulunan, ve kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mes'ud denilebilir mi İşte sen biçare beşeri böyle baştan çıkardın yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun Ey beşerin nefsi emmaresi bu temsile bak beşerin nereye sevk ettiğini bil Mesela bizim önümüzde iki yol var Birisinden gidiyoruz görüyoruz ki her adım başında bir icare aciz bir adam bulunur Zalimler hücum edip malını, eşyasını gasp ederek, kulübeciğini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzda ki, acınacak haline sema ağlıyor. Nereye bakılsa hal bu minval üzere gidiyor. O yolda işitilen sesler, zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan, umumî bir matem o yolu kaplıyor. İnsan, insaniyet cihetiyle, gayrın elemiyle müteellim olduğundan, hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediğinden, o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur. Ya insaniyetten tecerrüt edip ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki, kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu müteessir etmesin veya hutt kalp ve aklın muktezasını iptal etsin. Ey sefahet ve dalalet ve bozulmuş ve iyisevi dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile ruhu beşere bu cehennemi haleti hediye ettin. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir ki insanı alâi illiğinden esferi safiline atar. Hayvanatın en betbah derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilaç, muvakkaten ibtâli his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu ilacın, senin başını yesin ve yiyecek. İşte beşere açtığın yol ve verdiğin saadet, bu misale benzer. İkinci yol ki, Kur'an ı Hakîm, hidayetiyle beşere hediye etmiştir. Şöyledir. Görüyoruz ki, o yolun her menzilinde, her mekânında, her şehrinde bir Sultan-ı müstakim askerleri her tarafta bulunuyorlar. Geziyorlar. Ara sıra o sultanın emriyle, o askerlerin bir kısmını terhis ediyorlar. Silahlarını, atlarını ve miliyle vazım atlarını alıyorlar. Onlara izin tezkeresini veriyorlar. O terhis olunan neferler, çendan ünsiyet ettikleri at ve silahların teslim alınmasından zahiren mahzun oluyorlar. Fakat hakikat noktasında terhisle müferrah olup, sultanın ziyaretine ve padişahın payitahtına dönmesi ve padişahı ziyaret etmesi cihetinde gayet memnun oluyorlar. Bazen terhis memurları, Acemi bir nefere rast geliyorlar. Nefer onları tanımıyor. Silahını teslim et diyorlar. Nefer diyor, ben padişahın askeriyim. Onun hizmetindeyim, sonra onun yanına gideceğim. Siz nece oluyorsunuz? Eğer onun izin ve rızası ile gelmiş iseniz, göz ve baş üstüne geldiniz, emrini gösteriniz. Yoksa çekiliniz, benden uzak olunuz. Ben tek başımla kalsam, sizler binler dahi olsanız, yine sizinle dövüşeceğim kendi nefsim için değil, çünkü nefsim benim değil, benim sultanımındır. Belki bendeki nefsim ve silahım malikimin emanetidir. Emaneti muhafaza ve sultanımın haysiyetini himaye ve izzetini vikaye için size baş eğmeyeceğim. İşte o ikinci yoldaki medar sürür ve saadet olan binler ahvalden bu hal bir numunedir. Sayir ahvali sen kıyaset. Bütün o ikinci yolun seferinde. Tevellüdat namında sevinç ve şenlikle bir tahşidat ve sevkiyat askeriye vardır ve vefiyat namında sürür ve müzik ile terhisat askeriye görünüyorlar. İşte Kur'an Hakim beşere bu yolu hediye etmiştir. Bu hediyeyi kim tam kabul etse böyle iki cihanın saadetine giden bu ikinci yoldan gider ne geçmiş şeyden mahzun ve ne de gelecek şeyden havfeder. Ey ikinci bozuk Avrupa. Senin çürük ve esassız esaslarının bir kısmı şunlardır ki, en büyük melekten en küçük semeye kadar her bir zih hayat kendi nefsine maliktir ve kendi zatı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Onun bir hakkı hayatı var. Gayeyi himmeti ve hedefi maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir diyorsun. Ve Halikı Kerim'in kerem düsturlarından ve erkani kainatta kemali itaatle imtisal edilen düsturu teabülle. Nebatat hayvanatın imdadına ve hayvanat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumî kanunun rahîmane kerîmane cilvelerini cidal zannedip hayat bir cidaldir diye ahmakane hükmetmişsin. Acaba o düsturu teabünün cilvesinden olan zerratu taamiyenin kemal-i şevk ile beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaları nasıl cidaldir? Nasıl bir çarpışmaktır? Belki o imdat ve o koşmak Kerim bir Rabbin emriyle bir taavündür. Hem çürük bir esasın her şey kendi nefsine maliktir diyorsun. Hiçbir şey kendi nefsine malik olmadığına kat'i bir delil şudur ki, esbabın içinde en eşrefi ve ihtiyar noktasında en geniş iradelisi insandır. Halbuki bu insanın düşünmek, söylemek ve yemek gibi en zahir ef'ali ihtiyariyesinden yüz cüz'ünden onun desti ihtiyarına verilen ve daireyi iktidarına giren yalnız meşkuk tek bir cüzdür. Böyle en zahir fiilin yüz cüzünden bir cüzüne malik olmayan nasıl kendine maliktir denilir. Böyle en eşref ve ihtiyarı en geniş bu derece hakiki tasarruftan ve temellükten eli bağlanmış bulunsa, sair hayvanat ve cemadat kendi kendine maliktir diyen hayvandan daha ziyade hayvan ve cemadattan daha ziyade camit ve şuursuz olduğunu ispat eder. Seni bu hataya atıp bu vartaya düşüren bir gözlü dehandır. Yani harika menhus zekandır. O kör dehan ile her şeyin haliki olan Rabbini unuttun, mevhum bir tabiata isnat ettin. Asarını esbaba verdin. O Halikin malını batıl mabud olan taudlara taksim ettin. Şu noktada ve o dehan nazarında her zihayat, her bir insan Tek başıyla hatsiz adaya karşı mukavemet etmek ve nihayetsiz hacatın tahsiline çabalamak lazım geliyor. Ve zerre gibi bir iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zail lema gibi bir şuur, çabuk söner şuule gibi bir hayat, çabuk geçer dakika gibi bir ömür ile o hatsiz adaya ve hacata karşı dayanmaya mecbur oluyor. Halbuki o biçâres-i hayatın sermayesi binler matruluplarından birisine kafi gelmiyor. Musibete giriftar olduğu zaman sağır köresbaptan başka derdine derman beklemiyor. Vama duâul kâfirin illâ fi dalâl sırrına mazhar oluyor. Senin karanlıklı dehan nev'i beşerin gündüzünü geceye kalbetmiş. Yalnız o sıkıntılı, zulümlü ve zulmetli geceye ısındırmak için yalancı muvakkat lambalarla tenvir ettin. O lambalar sürül ile beşerin yüzüne tebessüm etmiyorlar. Belki beşerin ağlanacak acı hallerindeki eblehane gülmesine, o ışıklar müstehziane gülüp eğleniyor. Her bir ziyayat senin şakirtlerin nazarında zalimlerin hücumuna maruz, miskin birer musibet zededirler. Dünya bir mâtemhane-i umumiyedir. Dünyadaki sadalar ölümlerden, elemlerden gelen vabeylalardır. Senden tam ders alan şakirdin bir firavun olur. Fakat en hassız şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine rab telakki eden bir firavunu zelildir. Hem senin şakirdin mütemerrittir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir. Hem cebbardır. Fakat kalbinde bir noktayı istinat bulamadığı için zatında gayet aciz bir cabbar-ı hodfuruştur. O şakirtin gaye-i himmeti, hevesat-ı tatmin ve hamiyet ve fedakarlık perdesi altında kendi menfaat nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir desastır. Nefsinden başka ciddi olarak hiçbir şeyi sevmiyor. Her şeyi nefsine feda ediyor. Amma Kur'an'ın halis ve tam şakirdi ise bir abddir. Fakat âzam-ı karşı da ubudiyete tenezzül etmez ve cennet gibi en büyük, ve azam bir menfaati gaye-i ubudiyet yapmaz bir abd-i azizdir. Hem halim selimdir. Fakat Fatır-ı Zülcelalinden başkasına izni ve emri olmadan tezellüle tenezzül etmez bir halimi ali himmettir. Hem fakirdir. Fakat onun maliki i Kerimi ona ileride ittihar ettiği mükafat ile bir fakir-i müstanidir. Hem zayıftır. Fakat kudreti nihayetsiz olan seyidinin kuvvetine istinat eden bir zayıf kavidir ki Kur'an hakiki bir şakirdine cenneti ebediyeyi dahi gaye maksat yaptırmadığı halde bu zayıf fani dünyayı ona gaye maksat hiç yapar mı? İşte iki şakirdin himmetlerinin ne derece birbirinden farklı olduğunu anla. Hem felsefeyi sakîmenin şakirleriyle Kur'an Hakîm'in tilmizlerinin hamiyetkârlık, ve fedakarlıklarını bununla muvazene edebilirsiniz. Şöyle ki felsefenin şakirdi kendi nefsi için kardeşinden kaçar, onun aleyhinde dava açar. Kur'an'ın şakirdi ise semavat ve arzdaki umum salih ibadı kendine kardeş telakki ederek gayet samimi bir surette onlara dua eder ve saadetleriyle mesut oluyor. ve ruhunda şiddet bir alakayı onlara karşı hisseder. Hem en büyük şey olan arş ve şemsi Musahhar birer memur ve kendi gibi bir apt bir mahluk telakki eder. Hem iki şakirdin ulviyet ve inbisat ruhlarını bundan kıyaset ki Kur'an kendi şakirtlerinin ruhuna öyle bir inbisat ve ulviyet verir ki 99 taneli tesbihe bedel 99 esma-i ilahiyenin cilvelerini gösteren 99 alemlerin zerratını birer tesbih taneleri olarak şakirtlerinin ellerine verir. Evratlarınızı bununla okuyunuz der. İşte Kur'an'ın tilmizlerinden Şah-ı Geylani, Rufa'yı, Şazeli, radıyallahu anhum gibi şakirtleri, viftlerini okudukları vakit dinle. Bak, ellerinde silsile-i zerratı, katarat adetlerini, mahlukatın adedi enfasını tutmuşlar, onunla evratlarını okuyorlar. Cenabı Hakk'ı zikir ve tesbih ediyorlar. İşte Kur'an-ı Beyan'ın mucizane terbiyesine bak ki, nasıl edna bir kederle, ve küçük bir gam ile başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlup olan bu küçük insan terbiyeyi Kur'an ile ne kadar teali ediyor ve ne derece letaif-i inbisat eder ki koca dünya mevcudatını virdine tesbih olmakta kısa görüyor ve cenneti zikir ve virdine gaye olmakta az gördüğü halde kendi nefsini Cenabı Hakk'ın edna bir mahlukunun üstünde büyük tutmuyor nihayet izzet içinde nihayet tevazuu cem ediyor Felsefe şaketlerinin buna nispeten ne derece pest ve aşağı olduğunu kıyas edebilirsin. İşte felsefeyi sakimi Avrupa'yı'dan yekçeşm olan dehasının yanlış gördüğü hakikatları iki cihana bakan, gaybaşına parlak iki gözüyle, iki aleme nazar eden, beşer için iki saadete, iki eliyle işaret eden Hüdâyi Kur'ani der ki: Ey insan, senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün değil. Belki sana emanettir. O emanetin maliki, her şeye kadir, her şeyi bilir bir rahimi kerîmdir. O senin yanındaki mülkünü senden satın almak istiyor. Ta senin için muhafaza etsin, zayı olmasın. İleride mühim bir fiyat sana verecek. Sen muazzaf ve memur bir askersin. Onun namîle çalış ve hesabîle amel et odur ki, muhtaç olduğun şeyleri sana rızık olarak gönderiyor ve senin takatin yetmediği şeylerden seni muhafaza eder. Senin şu hayatının gayesi, neticesi, o malikin esmasına ve şunatına bir mazhariyettir. Sana bir musibet geldiği vakit de, اِنَّا ve Inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Yani, ben malikimin hizmetindeyim, ey musibet! eğer onun izin ve rızası ile geldin ise merhaba, safa geldin. Çünkü elbette bir vakit ona döneceğiz ve onun huzuruna gideceğiz ve ona müştakız. Madem herhalde bir zaman bizi hayatın tekalifinden azad edecektir, haydi ey musibet! O terhis ve o azad etmek, senin elinle olsun, razıyım. Eğer benim emanet muhafazasında ve vazifeperverliğimi tecrübe suretinde sana emir ve irade etmiş, fakat sana teslim olmaklığıma izin ve rızası olmazsa benim takatim yettikçe emin olmayana Malik'imin emanetini teslim etmem der. İşte binden bir numune olarak Dehay-i Felsefi'nin ve Hidaye-i verdikleri derslerin derecelerine bak. Evet, iki tarafın hakikati hali, sabıkan beyan edilen tarz ile gidiyor. Fakat hidayet ve dalalette insanların dereceleri mütefavittir. Gafletin mertebeleri muhteliftir. Herkes, her mertebede bu hakikatı tamamiyle hissedemez. Çünkü gaflet, hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda öyle bir derecede iptali hissetmiş ki, bu elim elemin acısını ehl-i medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet-i ilmiyenin tezayüdüyle ve her günde otuz bin cenazeyi gösteren mevt'in ile o gaflet perdesi parçalanıyor. Ecnebîlerin ile ve fununu u tabiyyeleriyle dalalete gidenlere, ve onları körü körüne taklit edip, ittiba edenlere, binler nefrin ve teessüfler. Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Aya, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adabetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip, emniyet ediyorsunuz? Yok yok! sefihane taklit edenler, ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip, kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Ağah olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibaınız milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır. Hedanallahu ve iyyakum iles sıratil müstakim.